Gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin.